1735 numaralı konu, Hz. Ömer'in Cabiye'de bir hutbe irat ederek Hz. Peygamber'in bir hadislerini nakletmesi, Hazreti Ömer, Cabiye'de bir hutbe irat ederek şunları söyledi, Hazreti Peygamber bir gün benim şu anda aranızda durup size hitap ettiğim gibi durup biz sahabilerine şunları söylediler, Müslümanlara ashabım, tabi'in, eşhabdan sonrakiler, ve tebe tabi'in, tabi'ini takip edenler, hakkında hayrı tavsiye ediyorum, tebe tabiinden sonra yalancılık yayılacaktır. Öyle ki kişi kendisinden şahitlik yapması istenilmediği halde kalkıp şahitlik yapacaktır. İçinizden kim cennetin ortasında bir yer edinmek istiyorsa cemaattan ayrılmasın. Biliniz ki şeytan her zaman için tek kalan kişinin yanındadır. Tek kalan kişiye oranla iki kişiden daha uzaktır. Sakın herhangi biriniz yabancı bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü üçüncünüz şeytan olur sevaplarından ve iyiliklerinden sevinç, günahlarından da üzüntü duyan kimse mümindir. Hazreti Ömer Câbiye'de bir hutbe irat etti, bunda eliyle işaret ederek şunları söyledi, Hazreti Peygamber 2-3-4 parmak kadarı müstesna ipekli elbise giymeyi yasaklamışlardır.